Elhamdülillahi rabbil alamin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi demiş ki ve emma muzilatu kaswati, muzilatu'l kaswati fe mutaddidatun eydan. Ve emma muzilatu'l kaswati, katılığı giderici olan şeyler Muzilat, muzilin جَمْعٍ Yani aslı ezale, yuzilu, muzilun, muzilatun onun cem'i, ismi fahilin Ve وَأَمَّا muzilatul kasveti, Kasveti giderecek olan, katılığı giderecek olan şeyler, فَمُتَعَدِّدَتُونَ Farklı farklıdır. Adet adettir, çeşit çeşittir, eydan aynı şekilde. Yani nasıl ki kalbi katılaştıran unsurlar bir değil birden fazlaysa, herkese kalbin katılığını giderecek olan unsurlar da bir değil birden fazladır demek istiyor. Feminha, ketratuzikriillahi, onlardan bir tanesi kalp katılarını giderecek olan ketratuzikriillahi, Allah Azze ve Celleyi çokça zikretmektir. Elledi o zikir ki yatawatu aleyhil kalbu ve lisanu, dilin ve kalbin üzerinde ittifak etti. Dil ve kalbin aynı şekilde yaptığı bir arada yapmış olduğu zikirdir dedi. فَمِنْهَا <m blindness> Biz Allah Azze ve Celle'yi zikretmek dediğimizde abiler, iki tane anlam kastediyoruz bundan. Zikrin bir genel anlamı var, bir de özel anlamı var. Genel olarak İslam'da zikir dediğimizde zikrin fazileti, zikrin önemi. Bu duayı, Kur'an okumayı, bir de Allah Azze ve Celle'nin isimlerini dilde ve kalpte, tekrar etmeyi kapsar. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an için ne diyor? اِنَّا نَحْنَا نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Bu zikri biz indirdik ve onu biz koruyacağız diyor. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim okumak da Allah Azze ve Celle'yi zikretmektir. Allah Azze ve Celle'ye dua etmek Allah Azze ve Celle'yi zikretmektir. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini dilde döndürmek Allah Azze ve Celle'yi zikretmektir. Niye? Çünkü umumen zikir nisyanın zıddıdır. Unutmanın zıdıdır. hatırlatan insanı Allah'ın hatırında tutan ve unutmasına engel olan her şey bu anlamda zikirdir. Bu zikrin şey genel anlamı zikir dediğimizde. Zikrin özel anlamı ise hani kitaplara konu olan işte zikrin fazileti dediğimizde bu ise Allah azametlerinin belli isimlerini, belli sıfatlarını dil ve kalp aracılığıyla tekrar edip kalbinde bunun üzerinde tefekkür etmesi, bundan faydalanmaya çalışması bu da zikrin özel anlamı. Şimdi İbn eee İbn Recep burada şöyle bir kayıt getirdi dedi ki kalp katılığını gideren unsurlardan bir tanesi zikirdir fakat ellezi yani o zikrin bir sıfatını bu zikrin bir sıfatının olması lazım. Hani kalpteki katılığı giderebilmesi için bir sıfata sahip olması lazım. O da dil ile kalbin zikir yaparken beraber olmasıdır dedi. Yani biz şunu anlıyoruz İbn -i, İbn Receb'in dediğine. Bir adam sadece diliyle Allah'ı zikretse, diliyle Allah'ı zikrederken kalp o anda hazır bulunmasa bu zikirdir. Ama kalp katılığını giderecek kuvvette de değildir. Bunu söylemek istiyor. Şimdi burada şöyle bir mesele var, Hani bu çokça da soruluyor zaten. Mesela manalarını hatırlamadan veya insanın aklının başka bir yere gittiği zamanlarda yapılan zikirden insan ecir alır mı? Bu zikirin insan üzerinde bir faydası var mıdır diye. Hafız ibn Hacer zikri üç kısma ayırıyor. Yani bir insanın yapabileceği zikir üç kısımdır diyor. Bir, lisan ile yapılan zikirdir. Bundan insan zikrin üzerine bina edilen ecri alır. Yani mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, kim Subhanallah ve bihamdihi derse, ona cennette bir tane kurma ağacı dikilir. Sen Subhanallah ve bihamdihi dediğinde, o an aklın nerede olursa olsun, başka bir şey de düşünüyor olsan, sen ondan Allah'ın izni ecrini alırsın zikrettiğinden dolayı. İki, kalp ile beraber dilin de zikretmesidir. Yani sen subhanallahi dediğinde, tabi İslam alimleri kalp dediğinde, siz bunu beyin olaraktan anlayın. Yani o an düşüncenin, fikrin, Başka bir tarafta olmaması anlamında, hani düşüncenin de mesela Sübhanallah dediğimde Allah'a eksiklikten tenzih ettiğimi ve ona hamd ettiğimi nimetlerine karşı bunun bilincinde olmamdır. Zihnimde bunun bulunmasıdır. Bu daha faydalıdır diyor. Yani sadece ecir, bir de ecrin üzerine buna fayda bina edilir. Bunlarla kasıt ne? Yani mesela Allah'ın zikre tereddüt ettirdiği faydalar var. Onları göreceğiz. İşte kalpte mutmainlik oluşması, insanın kalbinde bir sebatın oluşması, kalpte sükunetin oluşması, Allah Azze ve karşı muhabbetin artması mesela bunlar kalbin de dille beraber zikir yapmasına bağlıdır. Bununla beraber diyor üçüncü mertebe ise istihdarulma'na. mana. Yani bir de insan o manalarda tefekkür ederse sadece manayı hatırına getirmek değil, bir de mana üzerinde tefekkür. Yani dilin mesela subhanallah diyor. Kalbim subhan Allah'ın Allah'a eksiklikten tenzih etmek olduğunun bilincinde olaraktan bunu yapıyor. Bir de zihin ve kalp beraber neden Allah Sübhan'dır mesela, neden biz O'nu eksikliklerden tenzih ediyoruz diye, bir de bu manaları düşünüyor. Bu ise kemal mertebesidir. Yani zikirde ulaşabilecek en kemal noktadır. İbn-ül diyor ki, Allah Allah'ı zikreden bir insan, sadece dili ile Allah'ı zikrederse, estağfurullah, sadece kalbi ile Allah'ı zikrederse, bu en faydalı olandır. Çünkü bu müsmir olan zikirdir diyor, yani insana fayda getiren insana meyveler veren zikirdir. Örnek olarak da diyor, kalpte huşu, sevgi, sekinet, muhabbet, korku, muraqabe... Yani Allah azze ve celle senin kulluğunu daha iyi yapacak ve senin Allah'a kullukta ihtiyacın olan bütün duyguları kalple yapılan zikir meydana getirir, diyor. Bundan aciz kalırsa dil ile yapılan zikir vardır, diyor. Bir adam diliyle zikir yapmış olduğu zaman bunları elde edemez. Yani hani mesela ben diyelim ki bir taraftan ders çalışıyorum, bir taraftan da boş kalmamak için arada Elhamdülillah, Subhanallah, Allahu Ekber, diyorum. Bu, kalpte ne korku oluşturur, ne sevgi oluşturur, ne de kalpte işte oluşmuş olan katılığı giderebilir. Çünkü bu zayıf halkadır. Yani Böyle bir faydası olmaz. Ama ecrimi alırım, beni ecre götürür. i̇bn Kayyim diyor ki, ''Velev insanın kalbinde bir takım manaları oluşturmasa bile, insana faydaları vardır.'' diyor. Yani şuursuz yapılan zikrin faydaları vardır. Mesela örnek olarak da neyi söylüyor? Sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor diyor ya, Ey Allah Resulü, şüphesiz ki İslam'ın emirleri çoğaldı. Bana öyle bir şey söyle ki ona yapışayım. Diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam de ona diyor, dilin Allah Azze ve Celle'yi etmek ile ıslak kalsın. Mesela diyor, burada ifade çok önemli. Dil Allah'ın zikriyle ıslak kalsın. Yani başka bir şeyle, batılla meşgul olmasın. Gereksiz düşüncelerle meşgul olmasın. Mesela insanı bundan bile alıkoysa diyor, yani seni batıldan dedikodudan alıkoyup, gereksiz şeyleri düşünmekten alıkoyup direkt dilinde Allah'ı zikretmiş olsan, bu senin için bir faydadır. Yine mesela diyor, ikinci faydası şeytanı insandan uzaklaştırır. Yani hani Allah Azze ve Celle şeytanı tanımlarken diyor, مِنْ شَرِ الْوَسْوَاسِ Yani vesvas ve hannas olan şeytan, i̇bn Abbas'ın tefsirini aktarıyor. Diyor, i̇bn Abbas diyor ki vesvas, yani insanlara sürekli fısıldayan, vesveseveren, hannas, Allah Azze ve Celle zikredildiği zaman kaybolup giden. Yani sen Allah'ı zikretmediğinde ortaya çıkıp vesvese veren, sen Allah'ı zikrettiğin zaman gizlenmek zorunda kalan şeyin adı hennas budur." diyorlar. İnsan farkında olmasa bile diyorlar, diyor İbni Kayyim, diliyle yapmış olduğu zikir şeytanın gizlenmesine ve ondan uzaklaşmasına sebebiyet verir. Şimdi o zaman biz de şunu söyleyeceğiz bu anlattıklarımızın özeti olaraktan. İbni Recep'in burada bize anlatmak istediği konu mutlak olarak zikrin fazileti değil. Burada bize anlatmış olduğu konu değil, Kalp katılığını giderecek zikri bize anlatmaya çalışıyor. Onun için zikre bu sıfatı getirdi. Yani hem dil hem de kalp o iş üzerinde birleşecek ve Allah Azze ve Celle'yi zikredecek. Peki biz diyelim bunu yapamıyoruz. Yani bu kadar kendimizi Allah Azze ve Celle veremiyoruz. Mesela zikri terk etmeyeceğiz. Dil ile yapılan zikrin de ecir, şeytanın saklanması, insanı batıldan alıkoyması ve benzeri gibi faidelerinden dolayı elimizden geldiği kadar Zikir manasını düşünemesek bile zikirlerimizi yapacağız. Mesela bunu şöyle de düşünebiliriz. Siz bir doktora gittiğiniz zaman, doktor size bir ilaç veriyor. Değil mi? İlacın içeriğini bilmiyorsunuz. İçindeki maddelerin neden oluştuğunu da bilmiyorsunuz. Atarken her zaman o hastalık neydi, bu hangi hastalığa şifaydı bunu da bilmiyorsunuz. Fakat bir hafta kullandıktan sonra bakıyorsunuz, sizde var olan bir problemi beraberinde götürmüş. Şimdi zikir de böyle. Yani ben şuurlu zikir yapamıyorum diye zikri terk etmek kusrandır. Şuurlu zikir yapamıyorum diye. Zikri veya işte diyelim bazı kitaplarda okuyoruz işte İbni Teymiye mesela oturuyormuş. Sabah namazını kıldıktan sonra öğlene kadar Allah Azze ve Celle'yi İşte bu benim gıdamdır. Bunu almadan yaşayamam diyormuş. Şimdi yani Ben bunu yapamıyorum diye Allah Azze ve Celle zikretmeyi terk etmeyeceğim. Doğru mu? Mesela salih amellerde. Şeytanın her zaman Müslümanlara oynamış olduğu çok çirkin bir oyun var. O da ne? Ya hep ya hiç. Yani mesela bir şey yaptığımız zaman, en güzel şekilde yapamadığımız zaman sağdan yaklaşıyor bize. Sen nasıl Allah'a böyle yapıyorsun? Yani Allah bunu layık mı buna? Allah bunu hak eder mi? E gibi bizi o amelden alıkoyar. Oysa hatırlarsanız biz bir şey anlatmıştım ben size geçen derslerimize. Günah günahı doğurur, salih amel salih ameli doğurur. En kötü olsa bile salih ameli yap. Yani o salih amel çünkü bugün sana fayda vermese yarın sana fayda verecek. Başka bir salih ameli beraberinde doğuracak. E mesela. Veya Allah azze ve celle belki ameline değil çabandan dolayı senden razı olacak. Şimdi mesela bir adam vardır. Amel yapar. Allah azze ve celle amelinden dolayı ondan razıdır. Misal. Bir adam vardır amel yapamaz. Fakat amel yapmak için çaba sarf eder. Allah azze ve celle çabasından dolayı ondan razı olur. Yani der ki bu kulum Sırf beni razı edebilmek için şeytan o kadar ona vesvese vermesine rağmen onunla mücadele ediyor. Bana kulluk yapmak istiyor ama yapamıyor. Yani şeyi beceremiyor. Hakkını tam olarak veremiyor. Ben bunun çabasından eşi oldum. Çabasından razı oldum. Çünkü Allah'ın yanında çaba çok önemli. Mesela hani konuyla alakalı değil ama mantığı anlamanız açısından söylüyorum. Müştehitle ilgili hadisi biliyorsunuz değil mi? Müştehit iştihad ettiğinde, isabet ettiğinde iki ecir alır. Hata ettiğinde bir tane ecir alır hatayetinde neyin ecrini alıyormuş değil. Çabasının ecrini alıyor. Yani çalışmış, çabalamış, uğraşmış, elinden gelen her şeyi ortaya koymuş ama netice yanlış. Yani doğruya muvaffak olamamış. Allah azze ve celle doğruya muvaffak olamadığı için ona ceza yazmadığı gibi çabasından dolayı, hakka ulaşmak için gösterdiği emekten dolayı Allah azze ve celle ona bir tane ecir veriyor. E düşünün ki bu ilmi meselede böyleyse bu manevi meselede de böyledir. Hani biz çabalayalım. Elimizden geleni ortaya koyalım. Allah'ın izniyle amelimiz olmasa bile Allah bizim çabamıza şey verecektir. E, çabamızın enzini bize muhakkak verecektir. Yani ya hep ya hiç. Mesela bu ilim talebinde de böyle. Yani adam, misal işte, 15 saat ders çalışmasan 5 saat çalış. 5 saat çalışamasan 1 saat çalış. 1 saat çalışamasan yarım saat çalış. Yani çalış da nasıl çalışırsan çalış. Illaki herkes günün 18 saatini, 20 saatini, 15 saatini İlim talep edecek diye bir kaydı o zâlikâ fâdlâllâh yûdîhîmâ yeşâ. Bu Allah'ın fazlıdır. Allah Azze ve Celle dilediğine verir. Bu kadarını yapamıyorsan bir altını yaparım. Bakın abiler, bu zikir için olsun, ilim için olsun, Kur'an okuma için olsun, bütün amellerde bu kaideyi unutmayın. Şeytan, insanın gözüne bazen çok güzel şeyleri hedef olaraktan koyar, fakat bunu insanın iyiliği için yapmaz. İnsanın takatından fazlasını insanın gözünün önüne koyar. İnsan da onu beceremediği zaman yes'e kapılır. Doğru mu? Şimdi benim bir takatım var, örnek veriyorum. Diyelim ki ben günde Allah'a yarım saat dua edebilirim. Bir saat zikir yapabilirim, iki saat Kur'an okuyabilirim, üç saat ders çalışabilirim. Yani salih ameller konusunda benim bir takatım var. Şeytan getirir benim gözümün önüne, benle en alakasız adam kimse, e salihleri örnek almak babından, salihlerle oturma babından, hani bana o babtan yaklaşır, getirir o adamları benim gözümün önüne koyar. Ben bu sefer o adamların yaptığı ameli yapamadığım zaman çabaladığımda onlar gibi olmadığımda bu sefer soldan gel. Senden zaten bir şey olmaz ki. Senden bir şey olmaz yani sen, sen bir şey yapamazsın diye benim bütün umutlarımı düşürür. Yani normal bir günahkarken beni kafir yapar. Allah'ın rahmetinden ümit kestiğimden dolayı, yese düştüğümden dolayı. Şimdi ben böyleyken günahkardım. Misal diyelim ki günahımın da farkındaydım. Zillet içerisinde Allah azze ve celle diyordum Allah'ım ben günahkardım beni affet. Fakat YS'e düştüğümde benden bir şey olmaz, Allah bana yardım etmez, Allah beni adam etmez, Allah beni ıslah etmez dediğimde bu sefer kafir oldum. Doğru mu? Çünkü... La ye min illa al Allah Azze ve Celle'nin ravhinden, yani Müslümanlardan sıkıntıyı gidereceğinden, onlara rahmet edeceğinden ancak kafir olan insanlar ümidini keser diyor. Allah Azze ve Celle, Yakup Aleyhisselam'ın dilinde. Onun için amel fıkı diye bir şey var bir şeye amel yapacaksak, bir şeye başlayacaksak, önce onun fıkhını öğrenmemiz lazım. Bir, ya hep ya hiç mantığı İslam'da yoktur. Ya hep ya hiç mantığı İslam'da yoktur. iki hiçbir zaman kendimize birilerini örnek aldığımız zaman bakacağız. Bu örnek alışımız bizi amele sevk ediyor? Bize amelden alımı koyuyor. Eğer amelden alıkoyan bir örnek almaysa, bu şeytandandır bunu bileceğiz. Umudumuzu kıran bir örnek almaysa, bu şeydir. Yok bizi amele sevk eden bir örnek almaysa, o zaman bileceğiz ki bu Allah'tandır. Bunun üzerine sebat edeceğiz, bunun üzerine devam edeceğiz. Tamam? Yani kalp ve lisanla beraber zikir yapamasak bile sözün özü, bir tek lisanla bile olsa sürekli Allah'ı zikredeceğiz. En çok da, geçen genel derste de anlattım, istihbarda bulunacağız. Çünkü bizimle Allah arasındaki bütün perdelerin sebebi bizim günahlarımız. Bunları ortadan kaldıracak şey de bol bol Allah'dan istihbar. E, talebinde bulunmaktır inşallah o zaman devam edelim feminha كثره ذكر الله الذي يتواطأ عليه kalbin ve lisanın birlikte muvafakat ederek yaptığı zikirdir qale muhalla ibni ziyad muhalla ibni ziyad demiş ki en raculan qala li adamın biri hasan el basriye dedi ki ya eba said ey saidin babası eşku ileyke kalbi sana kalbimin katılığını şikayet ediyorum. Eşku hileke kasvete kalbi. Sana kalp katılığımı şikayet ediyorum. Kale ednihi minet dikri. Onu zikre yaklaştır. Ednihi aslı edna yudni. Denaetten geliyor. Dünya denaet. Yani yakınlıktan geliyor. Dünya <gülüyor> veya da dünya <gülüyor> diyelim yakınlıktan geliyor. Bu söz abiler. Kitaplarda üç şekilde nakledilmiş. Yani bir tanesi önünüzde yazan ednihi mine zikir onu zikre yaklaştır. En doğru olanını yani hem makul olaraktan da söylüyorum. Edibhu bizikir. Onu zikir ile erit. Edibhu o da azabeden geliyor. Azabe yzibu. Edibhu bizikir. Üçüncüsü ise edibhu bizikir. Onu zikir ile teaddib et. Onu zikir ile edeplendir şeklinde kitaplar bunu üç şekilde nakletmişler ayrı ayrı olaraktan. Allah en doğrusunu bilir. Yani konuya en yakın olanı ezibhu bizzikr. Hani onu zikir ile erit. Çünkü adam kalbinin katılığından bahsediyor. O da ona diyor ki onu zikir ile eritebilirsin. قَالَ وَهِبْ اِبْنِ الْوَرِدِ demiş ki نَظَرْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ Biz bu hadise baktık, bu söze baktık. فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا Bulamadık. اَرَقَّ لِهَذِهِ الْقُلُوبِ Kalpleri incelten وَلَا أَشَدَّسْتِ جِلَابًا لِلْحَقِّ Hakkı en kuvvetli şekilde çeken مِنْ <gülüyor> Kuran'i الْقُرْآنِ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ Kur'an-ı Kerim'i düşünenin, Kur'an-ı Kerim okumasından daha kalpleri incelten, daha fazla insanı hakka celbeden, celebe biliyorsunuz bir şeyi çekmek, celbetmek, bir şeyi çekmek. Hakkı çeken daha kuvvetli bir şey bulamadık, diyor. قال "Yahya بن معاذ يحيى ابن معاذ demiş ki ve İbrahim el Havvas ve İbrahim el Havvas demiş ki دواؤ Kalbi خمسه اشياء Kalbi kalbin devası kalbin ilacı 5 şeydir. Kıraatül Kur'an bi't-tafekkure Kur'an-ı Kerim'i tefekkür ederek okumak. Ve hala'ul batn karnı boş bırakmak. Yani fazla yemek yememek veya sürekli yemek yememek yani karnının arasına boş kalması ve kıyamul gece kalkıp gece namazı kılmak ve tedarru'u anda seher vakitlerinde Allah'a boyun eğmek, Allah'a iltica etmek, tazarru yani boyun eğmekle Allahu Teala'ya karşı küçüklüğünün farkında olmak, ona yönelmek ve mujalasetu's-salihin ve salih olan insanlarla beraber oturmak, salih olan insanlarla beraber bir arada bulunmak Şimdi burada özellikle abiler, bu iki tane sözle alakalı söyleyelim. Ee, Kur'an-ı Kerim okumak demiş. Ee, normalde kalbin katılığını gidermek için bulunmaz ilaçlardan bir tanesi tefekkür ederek, manaları üzerinde düşünerek kulun Kur'an-ı Kerim okumasıdır. Niye? Çünkü Allah ayet-i kerimede diyor ki, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ma huwa شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz bu Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet olan ayetler indiririz. Biz bu Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet olan ayetler indiririz. Kur'an-ı Kerim hem kalp hastalıklarının hem de beden hastalıklarının şifasıdır. Yani bir kul eğer kendinde bir hastalık hissediyorsa kalbinde, mesela kalp katılığı, kalp hastalığının çeşitlerinden bir tanesidir. Hatırlarsanız biz kalp hastalığını tanımlarken ne demiştik? Demiştik, kalp hastalığıyla alakalı en güzel tanım şudur. vecellen'in kalbi kendinden dolayı yarattığı görevleri yerine getiremiyorsa, kalp hastadır. Kimisi az, kimisi çok ama kalp hastadır. Bunu nereden çıkardık? Çünkü ahlak alimleri demişti ki, Allah Azze ve Celle, kalp konusunu sürekli bedene benzetiyor. Mesela beden hastadır dediğimizde ne anlıyoruz? Herhangi bir uzuv için. Elim hastadır. Yani Allah'ın eli kendinden dolayı yarattığı görevleri yerine getiremediğinde, Elde bir illet bulunduğunda ele hastadır diyorum. Mesela tutamadığında, veremediğinde, kuvvetli olamadığında hastadır diyorum. Kalbi de Allah Azze ve Celle bazı görevler için yaratmış. Bunlar neydi demiştik? Allah'ı tanıma, bilme, boyun eğme, onu sevme, ondan korkma. Ona karşı böyle bir sukunet içerisinde olma, onu tazim etme, heybet içerisinde olma. Bunlar kalbin görevleri. İnsan kalbinde bunları hissetmediğinde bu demek ki kalpte hastalık var e, demektir. Ee, hususen kalp katılığından kastımız tam olaraktan neydi mesela? Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini dinlediği zaman kalbinde bir titreme hissetmeyen Allah Azze ve Celle'yi zikretmiş olduğu zaman kalbinde böyle farklı hallerin, farklı duyguların olduğunu görmeyen, mesela hususen vakamızla ilgili söylüyorum. İslam ümmetinin bu kadar sıkıntısı varken mesela bu sıkıntılara karşı bir böyle içinde bir acıma, bir şefkat, bir rahmet hissetmeyen mesela ya bunları hissetmeyen mesela Bunlar hepsi kalbin katı olduğunu gösterir. Yani kendi sıkıntılarıyla meşgul olup, başkalarının sıkıntılarıyla meşgul olmama. Mesela şu anda dünyada öyle olaylar oluyor ki, yani değil Müslümana, kafire bile yapılsa, insanın kalbinin, aklının kaldırabileceği şeyler değil bunlar. İnsanlar diri diri ateşlerde yakılıyor. İnsanların delileri yüzülüyor mesela. Ve bunlar da yapılan insanlar Müslüman olmasa bile, yapan onların Müslüman olduğunu düşünerek bunu yapıyor. Yani sen her ne kadar onun Allah'a şirk koştuğunu, Tevhid üzere olmadığını bilsen e bile. Fakat bunu yapan böyle bir şey bilmiyor. yani Bu kendini İslam'a nispet ediyor. Müslümandır. Ne yapabilirsek yapalım diye düşünüyor. Bunlar olurken insanın kalbinde bunlara karşı, gözünden yaş gelmiyorsa, insan oturup bunları tefekkür etmiyorsa, ben bir Müslüman olarak bunlara ne yapabilirim? Bu bunu duaya sevk etmiyorsa, bu bunun kalbinde katılık olduğunu gösterir. Ha işte bu kalp katılığını çürütmenin en güzel yolu abiler, tedabbür ederek Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Tedebbür ederek... Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Pazar günü davet dersinde kim vardı? Veya kim yoktu diyeyim pazar günü davet dersinde? Siz yoktunuz. Tamam. Şimdi pazar günü davet dersinde bir mesele anlattık orada. Ee, onu tekrar edelim inşallah. İlim talebelerini ilgilendirdiği için Kur'an'la alakalı bu konuyu söyleyeceğim. Şimdi insanı dünyada en çok yanıltan organ insanın dilidir. Yani dil kadar insanı yanıltan başka bir organ yoktur. Niye? Çünkü dil, vücutta çok fazla hareket ettiği zaman insanın beynini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yani mesela diyelim ki biz, ilim talebeleri için söylüyorum. Kur'an-ı Kerim ezberlemek, bu ezberi vermek veyahut da bu ezberi tekrar etmek, bazen dil bu görevleri yerine getirdiğinde kulu şu anlamda aldatabiliyor, sen Kur'an'a karşı görevini yerine getirdin. Kur'an'dan en az istifade eden insanlar hafızlardır. Kur'an'dan en az istifade eden insanlar hafızlardır. Niye? Kur'an-ı Kerim'i anlamak, yaşamak, tedbir etmek için değil, ezberlemek ve birilerini oku, dinletmek için yapıyorlar. Allah Azze ve Celle de niyetlerine göre, yani Kur'an'ı onlara niyetlerine göre muamele ettiriyor. Şimdi bu ilim talebeleri için de geçenli. Mesela adam her gün diyor işte bir sayfayı neredeyse 30 kere okuyor. Ee, tekrar yapıyorum, i̇şte ezberlerimi dinletiyorum. Ekstra çetelesine şöyle bir program koymuyor. Günde bir Hizip Kur'an okumak. Sabah namazından sonra veya işte gece gece kalkıp Mesela tertil üzere iki sayfa Kur'an okumak. Mesela bunun anlamları üzerinde tefekkür etmek. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah'la konuşuyormuş gibi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okumak. Mesela bunu insan kendine söylemiyor. Bu da ilim talebelerinin en büyük şeyidir. En büyük afetidir. Yani Kur'an'la en çok işli dışlı olan fakat Kur'an-ı Kerim'den etkilenme boyutunda Kur'an-ı Kerim'den en uzak olan en maalesef insanlar ilim talebeleridir. Şimdi bizim bunu ortadan kaldırmamız lazım. Kur'an'ın bize şifa, bir de Kur'an'ın bize rahmet olması lazım. Allah bu Kur'an'ı bunun için indirmiş çünkü. Rahmet olsun ve şifa olsun diye indirmiş. Bunun yolu da nedir? Ezberin dışında, ders programının dışında oturup Allah'ın kitabını okuyup Allah Azze ve Celle'nin kitabıyla kendi kalbimizdeki hastalıklara şifa bulmak, ayetleri tekrar tekrar okumak, onlara bir takım sorular sormak, onları Allah'tan dinliyormuş gibi okumak. Mesela bunlar Allah'ın izniyle Müslüman'ın Kur'an ile olan irtibatını da şey yapar, kuvvetlendir. Mesela bizler, e, örnek veriyorum hani Kur'an-ı Kerim'i çok fazla sevmiyoruz açıkçası. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumadığımız zaman ona bir özlem duymuyoruz. E mesela niye? Çünkü Kur'an bizim hayatımızda bir şeyleri değiştirmiyor. Yani mesela siz kendi hayatınızdaki insanlarla olan ilişkilerinize bakın. En çok kimi seviyorsunuz? Arkadaşlarınız arasında. E, herkes sizin arkadaşınız olabilir. Fakat kimin size daha fazla faydası varsa onu daha fazla seviyorsunuz. Kim sizden daha fazla zararı def etmişse, ona karşı muhabbetiniz, saygınız daha fazladır. Şimdi salih ameller de böyle. Yani biz Kur'an'ı okuyoruz ama Kur'an'ın etkisini hayatımızda göremediğimiz için Kur'an'ı sevmiyoruz doğal olarak. Fakat Kur'an'ı adabına uygun bir şekilde, yani bir hayatımıza yerleştirip okumaya başlarsak, ki mesela deneyebiliriz, bir sure seçin kendinize. Bir hafta boyunca dediğim şekilde, yani sureyi bir haftaya bölün, böyle yalnız bir şekilde oturup o bölümü okuyun ve onun ayetleri üzerinde tefekkür edin. Yani iki sayfa, bir sayfa, üç sayfa önemli değil. Ama ayetler üzerinde tefekkür edin. Mesela, bak göreceksiniz o ayetler senin hayatınızda bir şeyleri değiştirecek. O bir şeylerin değişmesi sizi daha fazla Kur'an'ı ı Kerim okumaya sevk edecek. Kur'ân-ı Kerim'e daha fazla sevgi duymanıza şey yapacak, sevk edecek. Mesela şöyle düşünün Nabil'e, biz bir hocadan vaaz dinliyoruz, örnek veriyorum etkileniyoruz. Doğru mu? Mesela bir mesela büyük hocadan bir şeyler dinliyoruz, bizi etkiliyor, harekete geçiriyor. Niye? Çünkü diyoruz sözün kalp üzerinde tesiri var. Yani söz karşı tarafa geldiğinde kalp üzerinde tesiri var. Kur'an Allah'ın vaazı ve Allah'ın nasihatidir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim için mev'izzetun demiyor mu? Bu Kur'an vaazdır, bu Kur'an mev'izedir, bu Kur'an nasihattir diyor Allah Azze ve Celle. Yani veyl olsun o kalplere ki Allah'ın nasihatinden etkilenmezler günahkar olan insanların sözlerinden etkilenirler. Düşünün ki Allah tenezzül edip bize bir vaaz indirmiş, nasihat indirmiş. Alın bu benim size öğüdümdür demiş. Bunu dinleyin, bunu okuyun, bunu düşünün. Bundan hayatınıza nasihat alın diye. Biz bundan, bundan alakamızı koparmışız. Bizim gibi günahkar olan insanların yazmış olduğu kitaplardan, bizim gibi günahkar insanların söylemiş olduğu sözlerden şey yapıyoruz, etkileniyoruz beraberinde. Onun için kardeşler, yani Kur'an, Bizim için çok önemli, ilim talebeleri için kusunce çok önemli. Niye? Okuduğumuzda anlayabiliyoruz. Anlamadığımız şeyleri tefsirlere rücu edip daha iyi anlama imkânına sahip olabiliyoruz. Yani normal avam olan birinin okumasından biz daha fazla etkilenebilecek imkânlara sahibiz beraberinde. Niye bundan kendimizi mahrum şey yapalım? Kendimizi bundan mahrum bırakalım. Yani böyle şöyle yapın. Kur'an okuyamasanız bile günlük ezber olarak verdiğiniz yerlerde bu işlemi yapın. Yani ezberinizi yapın. Bitirin, o ayrı bir mesele. Verin ezberinizi, i̇şte yarım sayfa veren, bir sayfa veren neyse. Sonra gidin kenara oturun. Bo bo şeyinizi, boynunuzu bükün. Allah Azze ve Celle ile konuşuyormuş gibi onun kelamını tekrar edin. Onun kelamını düşünmeye çalışın. Ondan bir şeyler anlamaya çalışın. Göreceksiniz ki o zaman Kur'an-ı Kerim ile aranızda çok güzel bir bak olacak. Bakın özellikle şu tehlike var. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Azze ve Celle adına Allah اللّٰهَ يَدَعُوا اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُوا بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُوا بِهِ اَخَر۪ينَ Allah Azze ve Celle bu kitapla birilerini yükseltir. Allah Azze ve Celle bu kitapla birilerini alçaltır, ediyor. Şimdi biz buradan anlıyoruz. Yani bunun kafirler boyutunu bir kenara bırakıyorum. Müminler için hadis-i şerifi ele alıyorum. E Kur'an-ı Kerim'le insan nasıl alçalır? E Kur'an'ı bilen ve onunla amel etmeyen. Kur'an'ı bilen ve onun üzerinde tefekkür etmeyen. E mesela insan, Kur'an-ı Kerim'le alçalan insandır yani nimet eline geçmiştir. Fakat o nimete karşı nankörlük yaptığından dolayı Allah Teala'nın ve ona vereceği ceza çok daha büyüktür. Bakın şunu hiç unutmayın. Allah Teala normalde kulları cezalandırırken dikkat edin buna. Kendisine nimeti tattırdıktan sonra nimete nankörlük yapanların cezası her zaman Allah'ın yanında daha ağırdır. Örnek: Bekarın zina yapmasıyla Evlinin zina yapmasını yan yana getirin. Mesela bekar zina yaptığında yüz sopa atıyoruz. Bir yılda sürgüne gönderiyoruz. Evli zina yaptığında niye öldürüyoruz? Hem de öldürmenin en çirkin haliyle öldürüyoruz. Yani taşlayaraktan, can çekişe çekişe öldürüyoruz. Niye? Sebep? Çünkü bir tanesi elinde nimet yokken, iffetini koruyacağı nimet yokken suç işledi. Allah onun cezasını düşürdü. Bir tanesi iffetini muhafaza edecek elinde imkan olmasına rağmen o nimete lankörlük etti. Zina yaptı Allah azze ve celle onu öldürdü. Mürtetle kafiri düşün. Sen normal bir kafir öldürebilirsin. Serbest bırakabilirsin, anlaşma yapabilirsin, cizye alabilirsin. Bir sürü seçenek var. Sulh yapabilirsin. Mürtet için bunların hiç bir tanesi var mı? E o da kafir bu da kafir. Ama mürtet İslam nimetini tattıktan sonra İslam nimetine nankörlük yaptığı için cezası çok daha ağır. Kur'an'ı bilmeyen, Kur'an'ı anlamayan, Kur'an'ı tefekkür edemeyen insanın cezasıyla Kur'an'ı bildiği, anladığı ve aletleri elde ettiği halde bu nimete nankörlük eden, bunu tefekkür ve tedebbür etmeyen insanın cezası, şüphesiz Allah'ın yanında çok daha büyük olacaktır. Onun için biz ilim talebelerine bu konuda çok ciddi bir görev düşüyor. Kur'an-ı Kerim'i okuma, Kur'an-ı Kerim'i tefekkür etme, Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlamaya çalışma diye söyleyebiliriz inşallah. Bu şeyde bir tane yazı vardı, hatırlıyor musunuz bilmiyorum dergide bir tane yazı yayınlanmıştı. Kur'an-ı Kerim'i hecir ile alakalı. İktibas bir yazı vardı dergide. Kur'an-ı Kerim'i hecir etmek. Yani Kur'an nasıl terk edilir ile alakalı. Madde madde, işte yazar anlatmış mesela. Onu bir daha okumanızı tavsiye ederim size. Yani Kur'an-ı Kerim'i hecir edenlerden olmamak için. Çünkü biliyorsunuz, Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de diyor: "Ve kâle'r-resûlu: Ya Rabbi, inne kavmî tehazû hâzâ'l-Kur'âne Ey Rabbim, şüphesiz ki bu benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk etti. Mehcûr terk edilmiş demek. Harabe. Yani Kur'an'ı harap ettiler. Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler diyor. Ve kıyamet gününde peygamber bazı insanlardan davacı oluyor. Yani bu peygamberin davacı olmasıdır. Hani peygamber seni Allah'a şikayet edecek. Benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i hecreti. İşte İbnül Kayyim Fevait kitabında diyor ki: "Hecrü'l-Kur'an", yani Kur'an-ı Kerim'i etmek anva'u, çeşit çeşittir diye. İman etmemek onu bir terk etme şeklidir. Okumamak, buraya dikkat edin, onu bir terk etme şeklidir. Okuyup amel etmemek onu bir terk etme şeklidir. Amel edip tefekkür etmemek onu bir terk etme şeklidir. Tahkim ve tahakkümden geri durmak onu bir terk etme şeklidir. Kalp hastalıklarının şifasını onda aramamak, onu bir terk etme şeklidir. Mesela bunları hepsini gözümüzün önüne koyup bakacağız, biz kuran ı Kerim'i hecredenlerden miyiz? Yoksa kuran ı Kerim'i hecretmeyenlerden miyiz diye. Eğer Kur'an'ı ı Kerim'i hecretmişsek, Allah muhafaza, kıyamet gününde bizi Allah'a dava edecek olan kişi, Allah'ım ben bundan davacıyım, bu benim ona getirdiğim kitabı terk etti diyecek kişi, aleyhissalâtu vesselâm'dır. Herhalde kimse Peygamberle davalaşmak istemez. Yani kıyamet gününde, Allah'ın huzurunda hiç kimse peygamberle davalaşmak, Allah'ın huzurunda onunla karşı karşıya gelmek istemez. O yazıyı bir de bununla beraber e, gençlik serisiyle ilgili yazda Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir bağla ilgili bir yazı vardı. Yani gençlerin hususen Kur'an'la aralarında özel bir bağ olması lazım diye. Bunu da size ödev olaraktan vereyim. Bu iki yazıyı bu dersin e, müzakeresini yaparken, çalışırken bu iki yazıyı da mutlaka beraberinde okuyun. Hem, Kur'an-ı Kerim'i yazısının, iktibas yazısıydı o. Hem de ya da fevait kitabı varsa burada, fevait kitabında var zaten o, o bölüm. Yani Kur'an-ı Kerim'i ile alakalı bölüm İbn Kayyım'ın fevait kitabında var. Oradan da okuyabilirsiniz. Ee, Tabi o yazıda biraz daha açmış o faydası var. Daha faydalı olur. Bir de Kur'an-ı Kerim okuma adabı, Kur'an-ı aramızdaki bağ nasıl olmalı? Bir de o dediğim yazıyı beraberinde okursanız inşallah faydalı olur. وَخَلَاءُ ni demiş, içi boş tutmak. Bunu anlatmıştık zaten değil mi abiler? Yani kalbi katılaştıran unsurlarda çok yemeyi anlatmıştık. E çok yemek kalbi katılaştırıyor ise eğer, demek ki yeme konusunda bir ölçü getirmek az yemek. Yemek bu da kalbi incelten unsurlardan bir tanesidir beraberinde. Peki hatırlayan var mı? Çok yemek niye kalbi katılaştırır? E, yemeği terk ettiğimiz zaman niye peki kalplerimizi incelir? Var mı hatırlayan? Tamam. tamam. Tamam. Şimdi insanoğlunun iki şehveti var. Normalde bir karın şehveti, bir de cinsel şehvet. Yani iki tane bütün şehvetlerin özü iki tane. Karın şehveti ve cinsel uzun şehveti. Peygamber Aleyhissalatu vesselam onun için hani bu ikisini yani karın mideyi ve cinsel uzvu bazı bazı rivayetlerde mide yani dili ve cinsel uzvu işte bana garanti edene, ben de cenneti garanti ederim." diyor. Normal insan, karın şehvetini uya, doyurduğunda cinsel şehveti harekete geçiriyor bu hemen. Yani birbirlerini tetikliyorlar otomatik olaraktan. Bu da tabi insanın musibeti zaten, insanın kalbini katılaştıran. Sonra hayal, işte hayalde kötülük başlıyor. Sonra maddi imkanlar varsa, işte kötülük başlıyor. Zahirde kötülük başlıyor. İlâhîri insanın musibeti bu. Bunu terk ettiğimiz zaman da, Karın şehveti tam doymadığı için cinsel şehveti tetikleyemiyor. Yani tetiklemediği için de bir de insan fakrının farkına varıyor. Yani insan öyle nankör bir varlık ki, insanoğlu doyduğu zaman Allah'ı unutuyor. Yani ihtiyaçlarını mesela halinizi bir düşünün. Ne zaman bir sıkıntımız olsa, Allah Celle'ye daha içten, daha samimi bir şekilde kulluk ediyoruz. Ne zaman sıkıntımız olmadığı zaman da böyle zorlama Allah'a kulluk ediyoruz. Zaten Allah da Kur'an'da insanın en çok tekrar eden sıfatı hangisi Kur'an-ı Kerim'de? Nankörlük ama hangi boyutta nankörlük? Yani Allah açılımını mesela bütün şeyleri insanın sıfatlarını kavram olarak veriyor değil mi? Nankör, zalim, unutkan gibi bir tanesinin örneklerini en çok Kur'an-ı Kerim'de bir tanesinin örneklerini vermiş. Hangisi bu? Hangi örnek? Biz insana nimet verdiğimiz zaman unutur. Biz insana bir sıkıntı dokundurduğumuz zaman yani Hatta bir ayet-i kerimede çok ilginç bir şey söylüyor. Ve izemmesel insan dur durun daana bi yanbihi ov Yani ona zarar dokunmuş olduğu zaman ayakta, yatarak, böyle oturarak sürekli bize yönelir. Eee felemme keşefna anhu durruhu mer ka ellem ila durr mes. Yani biz onun sıxıntısını giderdiğimizde sanki hiç bize dua etmemiş, hiç bize yönelmemiş gibi yüzünü çevirir gider. Yani hani hiçbir şey olmamış gibi diye İnsanoğlu nankör, yani rahata erdiğinde, zilletini, fakrını unuttuğunda Allah Azze ve Celle'yi de beraberinde unutuyor. Onun için karnı doymuş olan bir insan, ihtiyaçlarının farkında olmadığında Allah Azze ve Celle'yi unutuyor. Fakat karnı boş olan bir insan ne kadar aciz olduğunu, açlığın bile onu ne kadar etkilediğini ve Allah ona o nimeti vermese ne hale geleceğini düşündüğünde, bu onu Allah Azze ve Celle'ye karşı daha fazla yakınlaştırıyor dedik. وَقِيَامُ اللَّيْلِ Gece kalkışı. Aynı zamanda işte kalbin katılığını eriten unsurlardan, kalp hastalıklarına şifa olan unsurlardan bir tanesi. Niye abiler? Bu gece kıyamıyla alakalı bir mesele değil. Bu neyle alakalı bir mesele? Kıyamla tertilin bir araya gelmesiyle alakalı bir mesele. Değil mi? Yani Allah Azze ve Celle sadece kıyamı bize emretmiyor çünkü. قُمِ اللَّيْلَ illa قَلِيلَ dediğinde وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ tertil diyor akabine. Yani hani gecenin bir kısmında kalk ve Kur'an'ı tertil üzere oku diyor Allahu Teala. Sebep ne? Yani niye Allah gece kalkıp ve Kur'an'ı tertil üzere okubun illeti ne? Sebebi? İnna şeate'l-leyli ye eşaddu vatan ve akvamu Yani çünkü gece kalkışı canlılık yönünden daha diridir ve sözün etkisi yönünden kılin, sözün etkisi yönünden daha şiddetlidir diyor Allah Teala. Yani o an mesela insan e, bu Kur'an'dan istifade etme ve namazdan istifade etmenin ilacı, anahtarı kalbin boş olmasıdır. Yani kalp ne kadar boşsa, zihin ne kadar boşsa, yapmış olduğun amelden o kadar etkilenirsin. Çünkü güne başladıktan sonra bir sürü şey yaşadığın için, bunların her biri de insanın zihninin bir köşesine asılı kaldığı için, insan yaptıklarından çok fazla etkilenmiyor. Fakat gece kalktığında henüz daha zihin de kalp de berrak olduğundan, safi olduğundan dolayı okunan kalp de, kılınan namaz da, Yapılan ameller de hepsi insan üzerinde ciddi anlamda bir etki, ciddi anlamda bir tesir bırakıyor. Onun için gece namazı bu anlamda kalp katılığını eritme anlamında birebir bir unsur. Yani Allah Azze ve Celle bizi gece kıyamına muvaffak olan kullarından ötesin. Ve tedarrü عند السحر demiş. Seher vakitlerinde, seher vaktinden kasıt Ne? Seher vaktinden kasıt. Seher vaktinden kasıt. Sabah vakti değil mi? Fecir vakti yani, fecir vakti olan vakti, seher vakti diyoruz aynı zamanda. Bu vakitte, yani genelde kulların uyuduğu ve gaflet içerisinde geçirdiği bir vakit olduğu için, bu vakti Allah'a karşı değerlendirmek, bu bir ayrıcalık. Yani mesela diyelim ki düşünün, milyarlarca insan var, Bunlar hepsi bir vakitte uyuyorlar ve bunların içerisinden tane tane seçilmiş insanlar, o vakitte Allah'a istiğfar. En önemlisi de istiğfar. وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Yani seher vakitlerinde onlar e, istiğfar ederler. bil بِالْأَسْحَارِ Onlar ki seher vakitlerinde Allah Azze ve Celle istiğfarda bulunurlar diyor. Allah Azze ve Celle, mümin kullar için. Onun için en önemlisi de seher vaktinde Allah'a bol bol istiğfarda bulunmak. Niye? Dediğimiz gibi çünkü bu bir ayrıcalık. Yani insanların hepsi bu vakti uykuda geçirirken, birilerinin Allah'a olan sevgilerinden, Allah'a olan ihtiyaçlarından o vakti ayakta geçiriyor olmaları çok önemli bir durum. Allah için bir ayrıcalık bu kullar açısından. Onun için bundan istifade etmek lazım. Ve mucalesetu salihine ve salihlerden salihlerle beraber oturmak. Zaten bununla alakalı hadisi biliyorsunuz abiler. Değil mi? Salihle arkadaşlık yapmanın peygamber üç faydasını söylüyor. Ya sana kendi salahından verir. Ya sen onun kokusunu alırsın, ya para'yı kendi paranla satın alırsın veyahut da onun kokusu senin üzerine siner. Yani bunu kokucu örneği üzerinden anlatıyor. Biz bunu nasıl izah etmiştik? Bu üç mertebeyi bir. Yani sen hiçbir şey yapmasan bile ondan etkilenmen, onu kendine örnek alman boyutuyla sana kendi salahından bir şeyler verir. Salih insanla oturman. Diyelim o sana bir şey veremiyor, böyle bir şey yok. Sen çabalarsın ondan bir şeyler alırsın. Yani soru sorarsın, kendini izlersin, dikkat edersin. Onun hediyinden, onun semtinden bir şeyler öğrenirsin. Mesela bu da olmadı, yani hiçbir şey olmadı. Salih nedir onu bilirsin en azından. Yani yarın öbür gün birileriyle arkadaşlık yapacağında, bir tercihte bulunacağında, bir kere salahın kokusu senin burnuna geldiği için, bakarsın o kokuyu hissettiğin insanlarla arkadaşlık yaparsın, o kokuyu hissetmediğin insanlarla arkadaşlık yapmazsın. Onun için salihlerle beraber oturmak her halükarda kârdır. Yani insana hiçbir şey yok, insana hiçbir zararı Okuyayım mı? abiler yoksa durayım mı burada? Durayım mı? Okuyalım mı? Okuyalım diyenler. Yok. Tamam. Sorusu olan var mı peki konuyla alakalı? Dur evet, tamam. evet. sabah namazından sonraki olan o vakit. Yani ta işte o güneş doğunca kuşluk vakti girinceye kadar o vakit seher vakti işte. Başka yüzden. Sabah zikri namazının vakti şey yani sabah namazını kıldıktan sonra sabah namazı bittiği anda başlar. Sabah namazının farzını bitirdiğin anda başlıyor ta güneş şey yapıncaya kadar, yükselinceye kadar. Akşam zikrinin vakti de ikindi namazını kıldıktan sonra başlar. Ta güneş batıncaya kadar da devam eder. Onu... Yok. Yok. İmam Nebevi Eskar kitabında bu özellikle zikirlerle alakalı yüz tane işte zor olan zikirlerle alakalı hiç yapamazsan bir tane yapıyor. Yani mesela hiçbirini yapamıyorsan bile La ilahe illallah vahdehu la şerikele yüz tane söyleyemiyorsan bir tane söyle ama yine de onu söylemiş ol beraberinde. Mesela bununla alakalı şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Yapamadığımız amellerle alakalı, beceremediğimiz amellerle alakalı. Yapabildiğimiz en asgari olanı yapacağız. Yani en asgari olan hangisiyse yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Yapamadıklarımızda, mesela 100 tane söyleyemedim diyelim, yapmaya niyet edeceğiz. Yapmaya niyet edeceğiz. Şimdi zaten insanoğlunun en büyük hüsranı yapamam demektir. Ama bir gün yapacağım dediğinde, yapmasam bile onun necrini Allah sana veriyor. Amelin değil ama niyeti necrini almış oluyorsun. Doğru mu? Onun için niyet bir hazine. Yani ciddi bir hazine, niyet. Ancak buna kalp amellerine muvaffak olmuş kullar muvaffak olurlar. Yani mesela örnek veriyorum. Ee, neyi temenni etsen hayır anlamında Allah Azze ve Celle o temenninin cini veriyor sana. Doğru mu? Fakat bunu bile bile insan gene de temenni etmiyor. Yani temenni etmek yerine yapamayacağını düşünüyor. Bu da şeytanla alakalı bir durum. Yani şeytan bildiği için niyet büyük bir hazine. İnsanlar bu hazineye muvaffak olsalar, çok ciddi başarılar elde edecekler. Daha önce anlatmıştım değil mi? Demiştim üç tane büyük hazine var. Kendinizi bu üç tane büyük hazineden sakın mahrum bırakmayın diye. Bunlardan bir tanesi neydi? Niyet. Yapamasak bile sürekli hayrı yapmaya niyet edin. Yapamasak bile sürekli hayrı yapmaya niyet edin. Keşke yapabilsem, keşke edebilsem, keşke ben de falan keşke bir iyi bir ilim adam olsam, keşke ben de falan keşke bir iyi bir mücahit olsam, Keşke bende falan kes gibi infak yapabilsem, param olsa da versem, keşke bende salihler gibi oturup saatlerce Allah'ı zikredebilsem. Hiç şey yapmayın. Yani e, Bunu söyleyin ve... Ama bunu söylerken, temenni ile niyet arasında bir fark var. Yani batıl temenni, bu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de eleştirdiği temenni. Küçük de olsa amel yapın beraberinde. Yani küçük de olsa, yapabileceğiniz, adım atabileceğiniz şekilde bir amel yapın. İki, sevin. Sevgi. Yani insan sevgisiyle, amel yapan insanların ulaşamadığı mertebelere de ulaşır. Hani Peygamber aleyhissalatü vesselam kişinin sevdiğiyle beraber olduğunu söylediği zaman Enes'in söylediği meşhur bir söz vardı. Biz hiç o gün bu kadar sevinmemiştik diyor. Hani Çünkü biz Ebu Bekir'in amelini yapamayız. Ömer'in amelini yapamayız. Allah Resulü'nün amelini yapamayız ama onları seviyoruz. Yani umuyoruz ki bu sevgimizden dolayı onlarla beraber olalım diyor mesela. Sevgiden kendinizi şey bırakmayın hiçbir zaman. E, mahrum e bırakmayın aynı zamanda. Bir de istek, Yani Allah'dan istemek. Allah'a dua etmek çünkü sen dua ettiğin zaman bunun karşılıksız kalması diye bir şey yok. Yani yapamadığın bir şeyi Allah'tan istediğinde ben istedim, Allah onu vermese bile başkasını ver. Yani her halükarda sen karlasın. Zarar edebileceğin bir şey, zarar edebileceğin bir durum söz konusu değil. Onun için bir ameli yapamıyorsak, ağır geliyorsa, meşguliyetlerimiz varsa yapabildiğimiz kadarını yapalım. Yapamadığımızı da Allah'a havale etmiş olalım ama terk etmeyelim yani. lazım <gülüyor> tabii öyle bir şey Yani biz Yani şöyle bir şey kesin. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bütün sureleri eşit midir? Yani mesela ulumul Kur'an'da alimler bunu tartışmışlar. Yani Kur'an'ın bütün sureleri eşit midir? etki yönünden, etki yönünden, fayda yönünden bir grup eşittir demiş. Tabu tercih edilmemiş yani Kur'an-ı Kerim salih naslar Kur'an-ı Kerim'den bazı surelerin, bazı ayetlerin bazısından daha faziletli olduğunu e, net bir şekilde. Mesela peygamber azamu ayetin diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ayet. Demek ki bu diğerlerinden daha üstün. Mesela işte Fatiha ile ilgili Aleyhisselatü vesselam'ın söylediği şey mesela bunlar gösteriyor ki bazıları bazılarından daha etkili. Onun için o bizi çok fazla etkileyenleri okumak, onlar üzerinde durmak, bunda bir beys yok, bir sakınca yok. Çünkü bu nasıl sabit? Ama diğerlerinden mahrum olmak kötü bir şey. Yani mesela şu soruyu sormak lazım, bu sure beni niye etkiliyor? Onu sormak lazım. Sen kendi hayatındaki bir problemi o surede bulduğun için o sure seni etkiliyor. Yani ilk o sureyi okuduğunda, mesela ben kuran ı Kerim'le ilgili bir anımı anlatayım size. yani. Bu alimden suresinin son sayfası var. Alimden suresinin son sayfasını biliyorsunuz. 2000'li yıllardan bahsediyorum. Ben de orayı ezberliyorum şimdi ezberleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'i aldım elime sabah namazından sonra okuyorum, okuyamıyorum. Yani düşünmekten ağlamaktan sıkılmaktan dua etmekten okuyamıyorum. Şimdi oraya bir not düşmüşüm o Kur'an'a. Yani onu o, sayf o sayfayı ezberleyememişim o gün. Yani hani e okuyamamaktan. Beni çok etkilemiş o sayfa. O yüzden ben o sayfayı ondan önce belki yüz kere bin kere okumuşum. Misal, oraya bir not düşmüşüm. O Kur'an, normalde benim içinde yazılmazı yazdığım bir Kur'an, kağıt koymuşum, estağfurullah. İçine bir kağıt koymuşum onun. Yıllar sonra, yani o Kur'an'da notlarda notlarıma bakıyorum, yazdığım şeylerden bir şeye bakıyorum, tefsirle alakalı. O kağıdı gördüm, aynı sayfayı okudum. Yani ezberden okuyorum, bir şey yok. Namazda okuyorum, bir şey yok mesela Çünkü o an, ben onu okuduğum zaman içinde bulunmuş olduğum durumla alakalı orada bir şey vardı. İşte yurtlarından çıkarılanlar, işte hicret edenler, sürülenler, öldürülenler vesaire. Öyle bir ortam vardı çünkü o zaman. O, yani ben de yurdumdan çıkarılmıştım o zaman. Öyle söyleyeyim. Ee, mesela benim üzerinde çok ciddi etki bırakmıştı ayet. Şimdi demek ki ben o zaman şunu anladım. Biz Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini, kendi hayatımızdaki herhangi bir meseleyi o, o ayet kelime de aramış olsak, demek ki, o zaman insan anlıyor yani, bu işte Siyer kitap, Selefin kitaplarında okuduğumuz ve çok fazla aklımızın almadığı bazı manzaralar var. Yani ayet okuyup düşüp bayılan, ya Kur'ân-ı Kerim'i okuyup ağlamaktan elbisesi artık ıslanan, e vesaire işte seydeye kapanıp sabaha kadar bir ayeti tekrar eden falan, uç geliyor insan açıkçası. Aslında değil. Yani insan kendi hayatındaki problemleri orada hissettiğinde, ki, yani kalp, zihin, dil hepsi beraber muvaffakat ettiğinde Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim insan üzerinde tarif edilemez bir etki bırakıyor. Şimdi bunu da dediğim gibi elbette bize fayda etkili olan sureler üzerinde duracağız. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama niye kendimizi Allah'ın şey yani Kur'an Allah'ın sofrasıdır, maidesi Niye kendimizi Allah'ın sofrasından mahrum bırakalım? Kalan diğer ayetler üzerinde tefekkür veya teveddur etmeyelim diye böyle söyleyebiliriz yani. Bu beraber dünya şey, yani, ya tamam. var. Tamam. okumak açısından Vallahi hangi sure olursa olsun yani bana sorarsan Allah en doğrusunu bilir. İnsan yani o, o anı yakalamak önemli. Kalbin, dilin ve zihnin ortaklığını yakalama meselesi önemli. İnsan onu sağladıktan sonra şimdi mesela Fatiha'yı okursun. Bazen öyle bir ruh halinde ki elhamdülillah'ta takılır kalırsın yani. Hani bazen öyle bir ruh haline gelirsin yani o üçünü birleştirdiğini yakalarsın. şeyde bir tane Mısır'da bir tane kari vardı. Ben hatta yani şu anda o zaman yoktu şu anda bildiğim kadarıyla şeyleri var. Ee, Kur'an okuma e, CD'leri onun da var. Necid Faruk adında, Necid Faruk adında. Adamın sesi falan güzel değil ha. yani öyle bir ses. Okuma falan yok. Böyle çok sade bir camisi vardı. Bir de kendine ait bir cemaati var adamın. Yani e, husus en büyük cemaat. Allahu Ekber diyor o da, Elhamdülillahi Alemin başlıyor ağlamaya. Arkasındakiler, yani biz işte bir kere Zafer'le beraber gitmiştik. Bir tane hoca da var. Allahu Ekber demesiyle adamın ağlaması bir oluyor. Aynı ana denk geliyor. Yani yani mesele o insan orada anlıyor ki, mesele Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti, bu ayeti değil. insanın ruh hali. E, çok önemli. Sen mesela Fatiha'yı bile okurken, şeye bir dursan üzerinde, mesela Maliki yevmi desen, örnek veriyorum, din gününün sahibi. Orada kendi kendine sorsan, ben din gününe inanıyor muyum? Din gününde Allah'la karşılaştığımda, Allah azze ve celle bana nasıl muamele edecek? Mesela, işte o din günü, mesela o ceza gününde ben bu borcu Allah'a karşı nasıl ödeyeceğim? Yani dünyalık borçlar bile beni bu kadar sıkıyorken, Allah'a ait olan bu borçlar niye beni bunaltmıyor, niye beni sıkmıyor? Mesela, اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ desen, Mesela Allah'tan ne kadar yardım istiyorum? Gerçekten sadece ondan mı yardım istiyorum? Gerçekten kalbim Allah'a mı kulluk ediyor? Yoksa Allah'la beraber insanların elindekileri de gözünü dikmiş. Yani yardımı aslında insanlardan mı talep ediyor diye. Bunlar üzerinde insan tefekkür etse, bunlar üzerinde insan tedemrür etse, Fatiha bile olsa insan üzerinde ciddi etkisi var. Ama hususen desen ki günümüzdeki vakayla alakalı mesela en çok hangi sureler bizim üzerimizde etki bırakır? Tabi bu görecelidir, muhtemelen tahmin ediyorum ama ben kendi adıma söyleyeyim inşallah Mesela En'am suresi, ondan sonra Şuara suresi, Neml suresi, Furkan suresi, Ankebut suresi, mesela ondan sonra Yusuf suresi, mesela gibi. işte Kısmen Araf suresi, Hud suresinin bir kısmı mesela özellikle. Hani böyle bunlar işte Kur'an-ı Kerim'deki kısa, Kasas suresi, mesela Kur'an-ı Kerim'deki kıssaları anlattığından bizim gibi işte Allah'a kulluk etmeye çalışan insanların sıkıntılarından bahsettiğinden dolayı bunlar insanı daha fazla şey anlatıyor, etkiliyor. Ahlaki olarak da yani kişinin kendi ahlakını düzeltmesi, eee Allah'a özelle yönelmesi ile alakalı Bakara suresiyle son düzler. Yani 27, 28, 29 ve 30. düzler. Özellikle de 29 ve 30. düzler. Yani daha çok böyle ahlaki cehennemle alakalı, Allah'ın azabıyla alakalı ayetler şiddetli bir şekilde anlatıldığı için insanın kendi ahlakını düzeltmesi açısından daha faydalı olan şeyler, sureler. Mesela sosyal anlamda her zaman diyoruz ya biz Müslümanız ve Müslümanların bazı sorumlulukları var. İşte Allah'a karşı, kendi nefislerine karşı Müslüman kardeşlerine karşı, ailelerine karşı içinde bulundukları İslami yapıya karşı sorumluluklarla. var içinde bulunduğumuz İslami yapıya karşı sıdık, sadakatle ilgili Tevbe suresi ve Nisa suresi. Mesela e, bunlar üzerinde tefekkür, bunlar üzerinde düşünmek. Orada kimlerin neyle münafık olduğunu, kimlerin neyle sadık müminlerden olduğunu birbirinden ayırt etmek için mesela bu iki sure çok faydalı. E sureler? Tabi dediğim gibi Allah bizi Kur'an'ın hepsinden istifade etmeye muvaffak olsun. Başka? Sorusu olan? واخر دعوانا أن